Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ha Mim. İkinci ayet. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Üçüncü ayet. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için Allah'ın varlığına ve kudretine deliller, işaretler vardır. Dördüncü ayet.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 Aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Altıncı ayet. Bunlar hakkıyla okuyup anlattığımız Allah'ın ayetleri delilleridir. Artık onlar Allah'ın kelamı ve delili olan ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar? Yedinci ayet. Vay yalana, günaha dadananların haline. Sekizinci ayet.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 Ne kazandıkları şey, ne de Allah'tan başka edindikleri putlar ve tahut gibi dostlar, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan def edip gideremez. Onlar için büyük bir azap vardır. 11. Ayet Bu Kur'an doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. 12. Ayet Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir. 13. Ayet Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah kendi lütfundan sizin istifadenize verdi. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır. 14. Ayet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 Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. 16. ayet. Andolsun ki biz vaktiyle İsrailoğullarına kitap, hüküm, hakimiyet ve peygamberlik verdik. Onları tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları devirlerindeki alemlere üstün kıldık. 17. ayet. Ayrıca onlara dinde emirlerimizden deliller, ayetler verdik. Onlar ancak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 bu, size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü her ne yapıyor edilseniz, biz meleklere yazdırıyorduk. 30. Ayet İman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince, Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apçık kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. 31. Ayet Küfre sapanlara gelince, Ayetlerim size okunmuş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 Birinci ayet Hamim İkinci ayet Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Üçüncü ayet Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki şeyleri ancak hak ve hikmet gayesiyle belli bir vakit için yarattık. İnkar edenlerse.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 o inkar edenlere açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, kendilerine gelen hak Kur'an için bu apaçık bir sihirdir, dediler. 8. Ayet Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Resulüm de ki, eğer onu ben uydurduysam, siz beni Allah'tan gelecek azaptan kurtaracak bir şeye sahip olamazsınız. Kaldı ki o, sizin kendi kitabı hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir.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 Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Ahkaf, Yemen sahillerinde Şahr denilen kumluk bir vadidir. Ad kavmi Yemen'de denize nazır kum tepelerinin arasında su ve yeşillik bulunan bir yerde oturmuşlardır. 22. Ayet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 Erol Eren Diknotlar Fatih Özgür